Gelin sevgili sahabe dostları. Asrı saadete gelin. Saadet, muhabbet, samimiyetin hakim olduğu o döneme bir yolculuk yapalım. Muhammed Emin hocamızla. O muhabbet, samimiyet erlerinden birinin hayatını, hayatının önüne oturalım. Allah yolunun fedaisi. Allah yolunda... Hem bileğiyle, hem yüreğiyle, hem samimiyetiyle en önemlisi de abidliğiyle cihadın hakkını veren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halasının oğlu. Uhud şeydi. Hazreti Hamza'nın hem cennet hem de kabir komşusu, Abdullahlardan bir Abdullah olan Abdullah bin Cahş'a misafir olalım. Şahadete sevdalı olmak nasıl olur? Duanın gücüne teslimiyet nasıl olur? İtaat, görev aşkı nasıl olur? Muhabbet ve fedakarlık nasıl olur? Gelin ondan öğrenelim. Peki nasıl öğrenelim? Nasıl tanıyalım bu güzel insanı? Muhterem, Muhammed Emin Yıldırım hocamızın gönül sedasıyla hocamızın hoş anlatımıyla sahabe-i kiram efendilerimizi bizlere tanıtan, sevdiren ve 1400 yıllık zaman ve mekan farkına bakmadan onları bizlerle bizleri de onlarla buluşturan siyer araştırmalarının merkezinin kurucusu Siyer alanında gayretli çalışmaları ile yakından tanıdığımız, Dilal TV'deki programlarıyla, sahabeyi yanlıktan programlarla çok daha yakından tanıdığımız Muhammed Emin Yıldırım hocamızı, üzerimize en büyük emanet olan sözü, kelimeyi kendisine emanet ediyor ve kürsüye davet ediyorum alkışlarınızla. Allah'a hamd. O'nun Resulüne salat ve selam O Resulün mübarek ellerinde yetişen Ashab-ı kiram efendilerimize selam O günden bugüne Bugünden son güne kadar gayeyi hayalleri sahabe olan Sahabe olması gereken Tüm sahabe sevdalılarına da selam olsun Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Ben hiç sevdiğimi iddia edemedim. Hep diyorum ki sevmeye gayret eden biri keşke sevebilseydik, sevmeyi bir öğrenebilseydik halimiz çok daha farklı olurdu. Aslında zaten dert sevmeyi öğrenmektir. Öğrenenler cihana derin izler bırakıp aramızdan gidiyorlar. Öğrenenlerin bu dünyada işi yok. Öğrenenleri Allah katına alıyor. Biz de öğrenmeye gayret ediyoruz. O büyük insanlardan kulluğu öğrenmek için, ideal manada Allah'a nasıl kul olunur onu öğrenmek için bir gayret gösteriyoruz. Gayretimizi Rabbim daim eylesin. Aşkımızı, heyecanımızı, şefkimizi daha da ziyadeleştirsin O büyük insanları bizlere enerji kaynağı kılsın da işin neticesinde akıbeti hayır olanlardan bizleri eylesin. Aziz Eskişehirli kardeşlerim, muhakkak içinizde başka yerlerden gelenler de var. Ama madem Eski şehirdeyiz. Hepimiz bugün eski şehirli olacağız. Bu toprağın hatırına, bu topraktanmış gibi birbirimizle konuşacağız. 82 il, 82 sahabi deyip yola çıktık. İstanbul'daki Siyer Araştırmaları Merkezindeki kardeşlerimizdeki kardeşlerimizden bazılarımız da bugün bizimle beraberler burada. Türkiye'nin 81 vilayetinde bir de buna Kıbrıs'ı da dahil ederek 82 ilde o toprakla bir şekilde bağı olan sahabi efendilerimizi tanımak için onlarla yeniden tanışmak için yola çıktık. Elhamdülillah bugün 11. program için Eskişehir'deyiz ve huzurlarınızdayız. Rabbim nihayete... Sonuca da vardırsın bu hayırlı hizmeti Hayrı da üzerinde daim eylesin inşallah İllerde anlatacağımız sahabileri seçerken Birkaç yol denedik Mesela bazı illerde Bizatihi orada metfun olanları seçtik Bazı illerde makamlar vardı O makamların vesilesiyle Sahabi efendilerimizi gündeme getirdik bazı illerde fetihlere katılmışlardı sahabi efendilerimiz oranın fatihi oldukları için söz onların olmalı dedik onları anlattık anlatacağız ama bazı yerlerde de bazı ilişkiler kurduk biz Eskişehir'de o ilişki kurduğumuz illerden bir tanesi niçin Abdullah İbni Caş'ı biz bugün burada Misafir edeceğiz mi diyeyim yoksa onun misafiri olacağız mı diyeyim. En iyisi öyle diyeyim. İnşallah biz onun misafiri olacağız. Ev sahibi o olacak, o konuşacak, o söyleyecek. Hayatlarımıza gerçekten kulluk adına çok şey, çok izler bırakacak. Burada Abdullah İbni Caş demenin sebebi de şu. Eskişehirliler çok iyi bilir ama tekrarında fayda var. Adı eski olduğu için burası çok eski bir yerleşim yeridir. Yazılı kitaplarda milattan önce 4000 yıla kadar götürürler eski şehrin tarihini. Daha da ileriye götürenler var. 4000 yılın üzerinden konuşsak milattan önce 4000 demek şu anda altı bin yıllık tarihi geçmişinden bahsettiğimiz bir coğrafyanın üzerinde olmak demektir. Bu kadar tarih itibariyle coğrafi anlamda eski olan bir ilde eskimeyen bir hakikat anlatılmalıydı. Tarih ne kadar eskirse eskisin, coğrafya ne kadar eskirse eskisin... Onun karşısında her daim genç kalabilmek Her daim diri kalabilmek için O diriliği ve gençliği Müslümana kazandıracak olan şeyin Kulluk olduğunu unutmadan Bu topraklarda Abdullah olmayı gündeme getirmek gerekiyordu Onun için dedik ki Madem Eskişehir'de Abdullah diyeceğiz Allah'a kul olmanın yollarına ait Bazı hakikatleri öğrenmeye çalışacağız O halde öyle bir sahabi efendimizi seçelim ki Hem adı Abdullah olsun Hem tadı Abdullah olsun Tadıyla da adıyla da Allah'a nasıl kul olunur Onu bize öğretsin Ve bu maksatla da Abdullah İbni Caş dedik İnşallah isabet etmişizdir çünkü buraya yakışan bir isimdir bu topraklar inşallah onun adıyla ve onun adına kurulan şu meclisle yeniden bir kez daha Allah'a nasıl kul olunur onu öğrenir de o zaman bu programın da bu meclisinde burada Abdullah İbni Caş demenin de gerçek manada tesiri ve faydası ortaya çıkmış olur. Allah hepimize bunları nasip eylesin. Aziz kardeşlerim Abdullah İbni Caş demek çok kolay değildir. Belki bugün sizlerin de uykuları kaçacak. Bu nasıl bir kulluk diyeceksiniz. Allah'a kul olmak Öyle bizim dünyamızda olduğu gibi Sadece birkaç cümleden ibaret olmadığını Abdullah İbni Caş bize öğretecek Abdullah olmanın en büyük şeref olduğunu bize öğretecek Hani bizi kesmeyen bir kelime var ya Müslümanız diyoruz kesmiyor Ötesinde başka şeyler arıyoruz ya Abdullah İbni Caş Müslüman olmanın adamı keseceğini adama öğretecek Abdullah olmanın insanın en önemli en asli görevi olduğunu O bize hayatıyla öğretecek ve daha neler neler söyleyecek Bize gerçek manada yaratılış gayemizi hatırlatacak ve bu işin yoluna ve yöntemine dair kendi hayatının üzerinden bize örnek olabilecek bize gerçekten yol gösterebilecek önümüzü aydınlatacak belki dertlerimize derman olacak nice şeyi söyleyecek. Duymak, işitmek ama gereğini yapmak da bizlere düşecek. İnşallah Gereğini yapanlardan oluruz da o da bizden memnun olur. Onu yetiştiren aleyhissalatü vesselam efendimiz de bizden memnun olur. Rabbimiz de inşallah bizden razı olur. Öyleyse gelin Abdullah İbni Caş'ın hayat defterinin içerisine şöyle bir girelim. Mekkeli Beni Esed'den Esed oğulları dediğimiz zaman Mekke'nin soy itibariyle Diğer birçok aileye En uzak bir aile demiş oluruz Biliyorsunuz Kureyş Asıl ismi Fihir Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de 11. atasıdır Fihir'in çocuklarıdır aslında Mekke'de o gün mevcut olan tüm insanlar Ve tüm kabileler Ama Esed Fihir'in oğludur aleyhissalatü vesselam efendimizin atası olan Galib'in de kardeşidir uzak olduğu için soy genelde Mekke'de ailesi ile itibar ailesi itibariyle çok bilinmez bundan dolayı da Abdü Şems oğullarının anlaşmalısıdır ama Abdüşemz oğullarının anlaşmasıdır anlaşmalısıdır dediğim zaman sakın asalet itibariyle zayıf birisi olarak anlamayın biraz sonra bazı şeyler söyleyeceğim nasıl biri olduğunu daha iyi anlayacaksınız babası Caş ibni Riyab Bu zat hakkında çok fazla bilgimiz yok Ama bildiğimiz bir hakikat var ki Mekke döneminde İslami mesajlara Muhatap olmadan vefat etmiş Eğer yetişseydi Aleyhisselatu vesselam Efendimize belki Efendimizle bazı hatıralarını Okuyabilirdik dolayısıyla İslamdan önce vefat ettiğini Söyleyebiliriz Annesi isme Dikkat edin Ümeyme binti abdülmuttalip Kim Aleyhissalatü vesselam Efendimizin halası Biliyorsunuz Efendimizin altı tane halası var Safiye, Atike, Berre, Beyza ya da Ümmül Hakim, Ümeyme halaları Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın o halalarından bir tanesi Ümeyme o da Abdullah İbni Caş'ın annesi. Efendimizin halası da iman edenler sınıfına dahil oluyor. Biraz çocuklarından geç de olsa Medine'ye hicret ediyor ve Medine'de vefat ederek Baki Kabristanlığı'na defnediliyor. Bu ailenin Abdullah dışında başka çocukları da var. Abdullah çocukların en büyüğü. Doğum tarihi miladi 585 Nübüvvetten 25 yıl önce Efendimiz aleyhissalatü vesselamla aralarındaki yaş farkı da 15'tir. Dolayısıyla iman ettiğinde Abdullah İbni Caş'ın yaşı 25 yaşında daha gençliğinin baharındayken o halkaya dahil olduğu buradan anlaşılmakta. O ailenin diğer fertleriyle ilgili de birkaç cümle söylemek isterim. Abdullah İbni Cahş'ın beş tane kardeşi var. Erkek olanlardan, Abdullah'ın hemen küçüğü aralarında iki yaş vardır, Ubeydullah. Onun küçüğü Abd, ama künyesi Ebu Ahmet, künyesiyle daha çok bilinir. Üç tane de kız var, Zeynep, Hamne ve Ümmü Habibe. Her biri çok farklı birisi. Ubeydullah, Mekke'de Haniflerden biriydi Aynen Varaka İbni Nevfel gibi Aynen Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl gibi Hz. Ömer'in amcası Zeyd İbni Amr gibi Şirk adına hiçbir şey hayatında yoktu bu zatın Ve ilk günlerde o da Abdullah gibi iman etti İman ettiği zaman o Ebu Sufyan'ın damadıydı. Hanımı Ümmü Habibe, Ümmü Habibe'yi çok iyi biliyorsunuz siz kim olduğunu. Ümmü Habibe ile evliydi. Karı koca beraberce iman ettikleri için beni Ümeyye'nin de işkenceleri altında inleyerek beraberce Habeşistan'a hicret ettiler. Aslında var ya dostlar, Ubeydullah İbni Caiş, Astrı Saadet'in ibretli şahsiyetlerinden birisidir. İlk günlerde iman edeceksin. İman adına bedel ödeyeceksin. 5 yıl boyunca Mekke'de işkenceler göreceksin, baskılar göreceksin. Evini, malını, mülkünü, servetini iman adına terk edeceksin. Habeşistan'a eşin Ümmü Habibe ile birlikte gideceksin Dikkat edin Ama orada irtidat edip Hristiyan olacaksın Nasip meselesi Ve akibetin hayrı meselesi Onun için İslam büyükleri Hüsnül Hatime için bir ömür yalvarıp durmuşlardır İnsan imanla başlayabilir yola Mesele imanla bitirebilmektir. Mesele son nefesi de iman üzere verebilmektir. Ubeydullah ondan mahrumdu. Hristiyan oldu Habeşistan'da. İçki müptelası oldu. İçki üzerinde sarhoşken bir gün Habeşistan'da bir suyun içerisine düştü. O halde boğulup gitti. Hanımı Ümmü Habibe. Ebu Sufyan'ın kızıdır biliyorsunuz. Kocasının ne o halinden etkilendi, ne vefatından etkilendi. İman üzere sabit kadem durdu Ümmü Habibe. Yıllar sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir mektup gönderdi Necaşi'ye ve Ümmü Habibe'yi kendi Hanesine Bir Hanım Olarak istediğini Söyledi Biliyorsunuz Daha Sonra Ümmü Habibe Validemiz Peygamber Evinin Sultanlarından Biri Olacak Kıyamette Kadar Bütün Müminlerin De Annesi Olacaktı Ubeydullah Böyle Diğer Kardeşi Abd Ya Da Künyesiyle Ebu Ahmet İbni Caş O Da Ebu Sufyanın Damadı Dolayısıyla ve vesselam efendimizin de bacanağı Ebu Sufyan'ın Fari'a Binti Ebu Sufyan isminde bir kızı var onunla evleniyor Ebu Ahmet. Aynen Abdullah gibi ilk günlerde iman eden ilk günlerden itibaren de iman yolunda gayret gösteren yiğitlerden biri. Gelin kızlara Zeynep Binti Caş. Bilmem anlatmama gerek var mı? yanınız var mı? Anamız o. Canlar feda ona. Onun için Ayşe anamızın dediği bir sözü söyleyip geçiyorum. Diyor ki Ayşe anamız. Hepimizin nikahı yerde kıyıldı. Zeynebin nikahı gökte kıyıldı. Çünkü onu Allah Resulüne verdi, veren bizatihi Rabbimizdi. Olayı bildiğiniz için... Ayrıntılara girmiyorum. O kızlardan diğeri Ümmü Habibe ilk iman edenlerden kimin hanımıdır biliyor musunuz? Aşere-i Mübeşşere'den Abdurrahman İbni Af'ın hanımıdır. Onunla evlenecek ama çocuğu olmayacak iman üzere bir ömrün sahibi olarak bu dünyadan gidecek. Üçüncü kız Hamne Binti Caş. O kim? Mus'ab bin Umeyr'in hanımı. Nasıl bir aileden bahsediyoruz anlayabiliyoruz değil mi? Abdullah İbni Caş demek nelerin kokusunu bize getiriyormuş kardeşlerinin üzerinden de anlıyoruz. Mus'ab'la evlenecek hamle validemiz. Allah Musab'dan olan evliliğinin neticesinde Zeynep isminde bir kız verecek Hamne validemize. Zeynep yaşayacak, evlenecek, soyu devam edecek. Musab bin Umeyr Uhud'da şehit olunca Hamne validemiz bu sefer Aşere-i Mübeşşere'nin başka bir yiğidi olan Talha İbni Ubeydullah evlenecek. Ve ondan iki tane oğlu olacak ki o oğullar... Tarihe iz bırakacak isimler olacaklar. Aile böyle bir aile. Bu aile için çok şey söylenir de bir şey söyleyip Abdullah İbni caş ile devam edeceğim. Hicretin 20. yılı Zeynep validemiz vefat etmiş. Vefat ettiği anda daha cenazesi kaldırılmadan Ebu Ahmet'te onun cenazesinin başında gözyaşı döküyor. Günler Hazreti Ömer'in hilafet günleridir. Hazreti Ömer içeriye girer, gözyaşları içerisinde Ebu Ahmedi görünce ne bu halindir? Ölümün hak olduğuna inanmıyor musun? Herkes gitti, annemiz de gidecektir. Ebu Ahmet'in söylediği söz şudur. Ey emirel müminin ben ölümün hak olduğuna iman ediyorum. Ama biz Cahş'ın çocukları ne şeref elde ettikse Zeynep'in yüzünden elde ettik. O ki peygamber evinin hanımlarından biriydi. Şimdi o gitti arkasından gözyaşı döküp yine de Rabbimizi hoşnut etmeyen bir tek söz söylemiyoruz. ''Unutma ey emir-el müminin gözden akıtılan gözyaşı, yüreğin ateşini söndüren bir vesiledir.'' Orada onu diyecek, Hazreti Ömer'i de ağlatacaktır. Aile böyle bir aile. Abdullah İbni Caş, 25 yaşında iman ediyor Mekke'de. İman edip Darul Erkam'a geldiği zaman... Bazı siyer yazarlarımızın verdiği bilgiye göre daha Müslümanların sayısı 30 olmamıştır ilklerden öncülerden onun ilk ve öncü olması sadece Müslümanların ilkleri olmasıyla da sınırlı değildir bakın şimdi görmeye başlayacağız şimdi anlamaya çalışacağız bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sancak verecek Müslümanların eline yürü diyecek İlk sancağın sahibi Abdullah İbni Caş olacak Müslümanlar gidecekler Bir savaş olacak Bir çatışma olacak Bir müşrik öldürülecek İlk müşriği öldüren Müfrezenin komutanı o olacak Elde edilecekler Elde edecekler ganimet ve esir Gelecek onlar Medine'ye Medine'ye ilk esir getiren ilk ganimet getiren Abdullah i̇bn Caş olacak. Ve daha neler neler var onun hayatında ilk adına. Sabikun olmak sadece işin başıyla sınırlı olan bir şey değil. Sonuna kadar Uhud'da şehit olacağı ana kadar Abdullah i̇bn Caş hep ilkdir, hep öndedir. İman edecek, Darul Erkam'a gelecek. O mektebin, o güzel medresenin Gözde talebelerinden biri olacak. Altı sene işkenceler altında inlemesine rağmen o, o halkanın içerisine dahil olduktan sonra asla duruşuna, imanına zarar verecek bir tavrı olmayacak. Abdullah olmaktan bahsediyoruz. Nasıl Abdullah olunur? La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah demekle ama la demek bugünün dünyası kadar ucuz değil o gün la dediği zaman birilerinin hayatlarında bir şeyler değişiyor yıkılıyor bir şeyler illallah deyince bir şeyler inşa oluyor hayata ve bir daha Allah'tan başka hiç kimseyle o alan paylaşılmıyor. Öyle olduğu için Abdullah la dedi, Abdullah oldu, Ebu Cehil la diyemediği için Ebu Cehil olarak kaldı. Altı yıl boyunca hali böyledir. Altı yılın sonunda artık sıkıntılar çok daha ileri seviyeye gelince aleyhissalatü vesselam Efendimiz nübüvetin beşinci yılında Hazreti Osman'ın rehberliğinde bir grup sahabeyi Habeşistan'a göndermiştir. Onlar geri dönmüşlerdir. Yalan bir haber üzerine. Altıncı yıl 83 erkek 18 kadın 101 kişi. Ta deniz aşırı bir ülke olan Habeşistan'a gideceklerdir. Üç isim de orada. Abdullah, Ubeydullah, Ebu Ahmet. Üç kardeş de. O hicret içinde, o hicret yollarında yerlerini alacaklar. Varacak Abdullah İbni Caş oraya. 6 sene, 7 sene iman adına malını, mülkünü, bütün çevresini neyi varsa hepsini bırakıp iman adına Habeşistan'a gidecek. Abdullah olmanın yollarını öğretiyor bize. Abdullah olmak için feda etmenin gerekliliğini söylüyor Feda etmeden Abdullah olunmayacağını onun hayatının üzerinden anlıyoruz Nübüvetin 12. yılı dönüp geliyor Mekke'ye Artık Yesrib'in yolu gözükmüştür o günlerde O da Yesrib'in yolcusu olacaktır Efendimiz izin verince Yesrib'e doğru gidecek Bütün aile fertleri Yesrib'e gidecek onlar evlerini barklarını terk edip Yesrib'e gittikleri zaman Ebu Cehil, Ukbe, Ebu Sufyan ve Mekke'nin diğer büyükleri onların oturdukları evlere gidecekler. Bakacaklar ki evler bomboş hiç kimse yok. Utbe İbni Rebi'a, Caş İbni Riyab'ın cahiliyeden arkadaşıdır. Onların evlerini sahipsiz bir biçimde görünce üzülecek. Güllük ve gülistanlık olan bu evler niçin bu hale düştü diye onların arkasından üzülecek. Ebu Cehil orada kızacak utbeye. Evlerini terk edip giden o insanlar arkalarından gözyaşı dökülecek adamlar değillerdir. Bugün onlar için üzülmeye değmez diyecek. Ve onların evlerine el koyduğunu ilan edecek. El koyacak o evleri sattıracak. Ve onun haberi Abdullah İbni Caş'a ulaşınca üzülecek. Kendi evinin el konulup başkaları tarafından satılmasına ve vesselam efendimize üzüldüğünü beyan edecek. Ya Resulallah diyecek. Duydun mu? Ebu Cehil evlerimizi satmış Yıllardır Babalarımızın toprakları Bize danışılmadan Şimdi satlığa çıkarılmış Ne diyecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah üzülme Allah sana Cennette daha Güzelini nasip edecektir Bu cennet Müjdesidir Cennette evin haberi ''Abdullah sen de cennetin sakini olacaksın.'' demektir. Daha üzülür mü Abdullah i̇bn Caş? O günden sonra onun için bir düğün bayramdır. Medine'ye gelecek, yerleşecek. Mescid-i Nebevi'nin temellerine o da taş taşıyacak. O da terini akıtacak. Takva üzere kurulan o büyük mescide. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz... Menzilini inşa ettikten sonra Mescidini inşa ettikten sonra Mescidin arkasına Mektebini inşa ettikten sonra Tarihte eşine bir kez daha O düzeyde rastlanılmayan Bir kardeşlik destanını orada yazacak Ensar ile muhaciri Birbirlerine kardeş kılacak İbn-i Sad der ki 50 tane muhaciri 50 tane ensara kardeş kıldı. Makrizi bu sayıyı biraz daha yükseltir. 93 muhacirin 93 ensara kardeş kılındığını söyler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kardeş kılınma hadisesinde öyle rastgele kimi gözüne kestirdiyse sen onun kardeşisin demedi. Seçtiği her ismin karşısına o ismi tartacak bir kardeş koydu. Hazreti Ebu Bekir'in karşısına Harice İbni Zeyd'in seçilmesi boşuna değildir. Hazreti Ömer'in karşısına Itban İbni Malik'in seçilmesi boşuna değildir. Hazreti Osman'ın karşısına Hassan bin Sabit'in kardeşi olan Evs bin Sabit'in seçilmesi boşuna değildir. Zübeyir bin Avvam'ın karşısına... Doğruluğu Kur'an'la tasdiklenen Kab'i Malik'in seçilmesi boşuna değildir. Ali'nin karşısına hiç kimsenin konmaması da boşuna değildir. Herkesi birbiriyle kardeş kıldı. Hazreti Ali için kardeş yok. Ya Resulallah niye bana kardeş kılmadın dediği zaman... Efendimiz aleyhissalatü vesselam duyunca Ali'yi cennet kokusuyla tanıştıracak o muhteşem sözü söyleyecekti Ali sen bana dünya ahiret kardeşisin Ali peygamberin nasibiydi Mekke'de de öyleydi Medine'de de öyle kalacaktı peki bir şehadet sevdalısı olan bir aşk insanı olan bir sevda insanı olan kulluğu defaatle peygamber tarafından övülen az yaşayan ama çok iş yapan az yaşayan az yaşamasına rağmen cihana nasıl derin izler bırakılır bunu hayatıyla gösteren Abdullah İbni Caş'ın kardeşi kim olacaktı bilmiyorum. Bileniniz var mı içinizde? Muhakkak hocalarım bilir de o isim öyle bir isimdir ki ancak Abdullah İbni Caş'ı Ensar'ın yiğitlerinden öyle bir yiğit tartabilirdi. O da bir şehadet sevdalısı. O da bir aşık. Öyle bir aşık ki la demiş şirkten müşriklerden nefret etmiş. Ve o günden sonra duası şu olmuş. Allah'ım benim bedenime bir müşrik eli değdirme. Bu nasıl bir imandır Allah aşkına? İman ettin, vefat ettin. Eli bedenine kim de, kimin eli değerse değsin. Niye seni ilgilendirir bu? Öyle bir tevhid adamı olmuş ki. Eli değen insanların dahi. Tevhid ehlinden olmasını arzulamış. Ve o zat, şehadetin aşkıyla yanıp tutuşacak olan o zat, Bedir'de, Uhud'da, İbni Caş gibi yanıp dolaşacak o zat, Reci kuyularının başında şehit edilecek, Allah onun duasını kabul edecek, Cenazesini müşriklerden koruyacak, yağmurla koruyacak, Sel ile koruyacak Semadan gönderdiği Arılarla koruyacak Kimden bahsettiğimi Anladınız değil mi Arıların koruduğu Asım İbni Sabit Abdullah İbni Caş'ın Kardeşi olacak Ona da o yakışır O bir yiğit Karşısındaki yiğit O bir şehadet sevdalısı Karşısındaki aynı kardeşlikleri Medine'de pekişince akşamları bir araya geldikleri zaman beraberce aynı sofraya oturdukları zaman beraberce Medine sokaklarında yürüdükleri zaman birbirlerine söyledikleri nedir biliyor musunuz? Kardeşlik böyle olur. Birbirimize şehit olmak için dua edelim. Allah bizlerin dualarını kabul eder. Asım ben sana dua edeyim sen de bana dua et. Ben dua ediyorum Allah duamı şimdilik erteliyor. Bana şehadeti nasip etmiyor. Ama ben sana edeyim sen bana et. İnşallah ikimiz de şehit olarak cennette buluşalım. İkisi de şehit olarak cennettedirler şimdi Allah'ın izniyle. Asım bin Sabit ile kardeş Medine'de ve Medine'nin ilk günlerinde Aleyhissalatü Vesselam'ın arkasında iki yiğit de Efendimiz kardeşliği oluşturdu Sıra nerede? Devlet olmanın gereği yerine getirme adına Askeri bir birlik kurmada ve Efendimiz Mescidin temellerini atıp Kardeşliği yapar yapmaz Bir askeri birlik kuracak ve bir istihbarat teşkilatı kuracak o istihbarat teşkilatının başına da iki tane aşere-i mübeşşerenin yiğitlerinden ikisini geçirecek Talha İbni Ubeydullah Said İbni Zeyd bu ikisi öyle bir araştırma yapacaklar ki bölgede kuş uçurmayacaklar tabirca ise ne var ne yok Efendimiz'e rapor edilecek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da gerekli tedbirleri alacak. Ve Efendimiz gelen o istihbari bilgiler neticesinde seriyeleri başlatacak. Birkaç küçük seriye olacak. Hicretin ikinci yılı, Recep ay aylarının ortaları Efendimiz bir haber alacak ki Mekke tarafından bir kervan yürüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir rivayete göre 12 bir diğer rivayet ki bu daha sahihtir 8 kişi seçecek ve diyecek ki yarın sizi bir sefer için göndereceğim Sizin komutanınızı da içinizden seçeceğim ama içinizden seçtiğim komutanın şöyle bir özelliği olacak bakın Abdullah İbni Caş'ın Efendimiz nazarında nerede durduğunu bu söz üzerinden anlayacağız. Öyle birini komutan seçeceğim ki size o açlığa ve susuzluğa karşı çok dayanıklıdır. Demek ki sefer zor bir sefer. Yiğit biri olmalı. Açlık, susuzluk hiçbir şey ona engel olmamalı ve o Allah deyip yürümeli. O seferi sonuna kadar Efendimiz'in istediği şekilde neticelendirip geri gelmeli. Sabah oluyor, herkes merakla kim seçilecek diye beklerlerken, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, güzel bir sancağı Abdullah İbni Caş'ın eline veriyor. O ana kadar birkaç seri olmuş, ama İslam askerleri hiç sancak taşımamışlar. İlk sancağı taşıma şerefi, Abdullah ibni Caş'ın olmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz o sancağı verdikten sonra bir de bir mektup veriyor Abdullah İbni Caş'a dikkat edin ne diyor biliyor musunuz al bu mektubu iki gün boyunca fazla durmadan yürü iki günün sonunda nereye gelirsen Orada aç o mektubu oku ve gereğini yerine getir. Niçin peki bu? Efendimiz inanılmaz bir Erkan-ı bir komtandır. Askeri taktikleri çok iyi bilir. O bu manada da bir strateji üzere yürüyor. Eğer Abdullah İbn-i Cahş gidemezse o varacağı yere varamazsa en azından seferin nereye olduğu bilinmesin. Bilinip de boşuna düşman kışkırtılmasın diye böyle bir taktik izliyor. Sekiz kişilik o küçük askeri birlik yürüyor, yürüyor, yürüyor. Mekke'ye yakın bir yerlere geldiği zaman açıyor mektubu okuyor. Abdullah İbni Caş okuyunca tekbir sesleri duyuluyor. O küçük askeri birliğin içerisinden. Efendimiz ne demiş? Neredeyseniz. Bu mektubu okuduğunuz anda Nahle Vadisi'ne doğru yürüyün. O vadide durun, Mekke'yi orada gözetleyin ve onlar hakkında aldığınız bilgileri rapor edip bize getirin. Zaten Abdullah İbni Caş da Nahle Vadisi'ne çok yakın bir yerde. Nahle Vadisi neresi? Mekke ile Taif arasında Efendimizin Taif dönüşü cinlerle buluştuğu yerdir öyle diyeyim de aklınızda kalsın Oraya doğru gidecekler 8 kişilik bir heyet ama iki tane sahabinin ortak develeri kayboluyor Onlar Sad bin Ebi Vakkas ile Utbe İbni Kazvan ikisi ortak bir deveye binmişler develeri kaybolmuşlar Onları aramaya başlıyorlar. Abdullah ordunun komutanı olarak diyor ki sizi beklemeye vaktimiz yok. Efendimiz dedi yürüyün biz yürüyoruz. Devenizi bulursanız gelip bize kavuşursunuz. Bulmazsanız direkt Medine'ye dönersiniz. Biraz uzun sürecektir develerini bulmaları onlar Medine'ye geri döneceklerdir sonra. Sahabenin Efendimizin sözlerine karşı hassasiyeti böyledir. Durmak yok. Efendimiz yürü dedikleri yerde yürüyecekler dur dedikleri yerde de duracaklar Varıp gidecekler oraya Mektupta şöyle bir satır da var Arkadaşlarını zorlama diyor söyle gelen gelsin gelmeyen geri dönsün Abdullah İbni Caş da arkadaşlarına bunu söylüyor Ve orada söylediği bir cümle Şehadetin aşkının yüreğinin neresinde olduğuna dair bize çok önemli mesaj vermektedir Ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbni Caş Ey kardeşlerim diyor Ben yürüyorum ve içimde yüreğimde şehadet arzusu varken yürüyorum Yüreğinde benim gibi şehadet arzusu taşıyan benimle beraber gelsin Ölümden korkan ise dönüp Medine'ye gitsin. Durur mu sahabe bu sözün üzerinde? Ölümden korksaydılar o yiğitler, ölümü öldürebilirler miydi? Onların her birisi ölümü öldürdüler. Ölümü öldürdükleri için ölümsüz kahraman oldular. Abdullah İbni Caş o sözü söyleyince beraberce gidiyorlar. Varıyorlar oraya günler 29 Recep'tir İmtihan bu ya Recep haram ayların yedincisidir Hicri takvimin yedinci ayı bölgenin haram ayıdır 29 yarın bitecek Recep Şaban'ın hilali görünecek haram ayların hükmü bitecek haram aylarda savaş yapılmaz kan dökülmez bütün Mekke'nin ve Hicaz'ın Arapları bunu bilir Hatta onların içinde meşhur olmuş şöyle bir söz vardır Babamın katilini görsem haram aylarda el sürmem derler Böyle de bir gelenekleri var 29 Recep bir kafile gözüküyor önlerine Mekke'den gelen ticari bir kafile Başlarında ala el hadremi var 3 zat daha var Osman İbni Abdullah, Nevfel İbni Abdullah, Hakem İbni Keysan, Mekke'nin ticari bir kafilesi. Abdullah İbni caş askerleriyle istişare ediyor. Ne yapalım diyor, bırakalım gitsinler mi yoksa saldırıp, Ganimetleri elde edelim onları da esir mi alalım onlar ki bizleri yurtlarımızdan ettiler mallarımıza el koydular onların bize yaptıklarına bir bedel olsun diye onlara saldıralım mı yoksa bırakalım mı eğer bugün saldırmasak yarın onlar harem bölgesine girecekler yine onlara el süremeyeceğiz. Ne yapalım diye istişare ederlerken sahabelerin çoğunluğu şu görüşü beyan ediyor saldıralım gitsin ve saldırıyorlar. Recebin son günü. Ala el Hadrami orada öldürülüyor. Nelfel kaçıp Mekke'ye gidiyor. Osman ile Hakem İbni Keysan'da tutuklanıyor. Ganimet de elde ediliyor. Onlarla birlikte Medine'ye doğru yola çıkıyorlar. Sevinç var Müslümanlarda. Bir ganimet elde etmişler, esirler elde etmişler. Allah Resulü bundan memnun olur, sevinir diye sevinçle Medine'ye doğru geliyorlar. Yolda Abdullah İbni Caş diyor ki askerlerine gelin diyor bir şey yapalım. O yaptıkları şey daha sonra Kur'an'a hüküm olarak girecek. Zaten sahabelerin bazılarına Allah Kur'an'dan önce Kur'anca konuşmalarını sağlamıştır. Önce onları konuşturtmuştur Kur'anca sonra o konuşulan şeyleri birer ayet olarak Kur'an'a dahil etmiştir. Onun için biz Hazreti Ömer'in Kur'andan önce Kur'anca konuşmalarını biliyoruz. Bir tane de öyle konuşma Abdullah İbni Caş'ındır. Ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbni Caş? Diyor ki askerlerine gelin. Elde ettiğimiz ganimetin beşte birini Resulullah'a ayırıp ona hediye edelim. Daha Allah bu manada hüküm vermemiş. İleride aynen bu hüküm gelecek. Ganimetlerin beşte biri Resulullah'ındır. Ayette bu sabittir. Ama daha ayet yok ortada. Abdullah İbni Caş kardeşlerine, askerlerine bunu teklif ediyor. Askerler de kabul ediyorlar. Askerler ne diyorlar biliyor musunuz? Abdullah İbni caşra ilk o anda kullanılıyor o ifade. Emir el müminin diyorlar. İslam tarihinde ilk kez bu ifadenin kullanıldığı sahabi de Abdullah İbni caştır Daha sonra Emir el müminin ifadesi halifelere kullanılacaktır. Ganimetin beşte birini de Efendimiz'e ayırıyorlar. O günkü kurala göre... Askerlerin tamamı o ganimet üzerinde hak sahibidir. Yani kim sefere katılmışsa elde edilen ganimetin miktarı ne olursa olsun askerler arasında paylaştırılır. Ama Abdullah i̇bn Caş orada bunu söylüyor. Efendimizin huzuruna geliyorlar. Ya Resulallah bu kadar ganimet. İnanılmaz bir ticari mal var ortada. İki tane esir. Ve senin huzurundayız. Bu ganimetten de bu kadar payı sana ayırdık. Memnun oldu mu Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Hayır. Siz dedi haram aya hürmet etmediniz mi? Şimdi haram aya hürmetsizlik yapıp da Rabbimizi gadaplandırıp bu yapılan işi Allah adına yaptığınızı mı söylüyorsunuz? Abdullah İbni Caş neye uğradığını şaşırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sevineceğini, bu işten memnun olacağını zannederken, bir anda böyle bir şeyle karşılaşınca, dünyası başına yıkıldı. Üzüldü, o malları Efendimiz de almadı, diğer askerler Efendimizin huzurundan aldılar o ganimet mallarını, çıkıp evlerine geldiler. Yahudiler ve münafıklar, Mekke'deki müşrikler bir anda bir propaganda başlattılar. Ne diyorlardı? Muhammed ve adamları haram aya hürmetsizlik yaptılar. Haram ayda kan dökülmemezlik meselesini, kuralını ihlal ettiler. Böyle yapmakla da yüzyıllardır uygulana gelen bir geleneğe aykırı davrandılar. Efendimiz de çok üzüldü bu olaydan. Ama Rabbimiz... Olaya müdahale etti. Bakara suresinin 217. ayeti. Bütün müfessirlerimizin ortak kanaatine göre bu olay üzerine nazil olmuştur. Rabbimiz ne dedi? Sana haram aylardan sorarlar. Evet onlara de ki haram ayda kan dökmek büyük bir cürümdür. Ama ondan daha büyük olan cürümü de söyle. Allah'a Allah iman eden insanları yurtlarından etmek ondan daha büyük bir cürümdür. Mescid-i Haram'ı ziyaret etmek için gelenleri ondan alıkoymak bundan daha büyük bir cürümdür. Allah'ı inkar etmek bundan daha büyük bir cürümdür. Fitne adam öldürmekten daha büyük bir cürüm. Allah bunu söylüyor. Rabbimiz bu ayeti nazil edince efendimiz haber gönderiyor. Abdullah İbni Caş'a gelsin Abdullah İbni Caş bana ayırdığı ganimet mallarını da alsın gelsin. Madem Allah yaptığı işten memnun oldu, ben de Abdullah'ın yaptığı işten memnunum diyecektir. Ve o gün Abdullah İbni Caş için düğün bayramı olacak. Bir ayetin sebebine sebebin üzülüne de o vesile olacak böyle bir hükmün ortaya çıkmasının vesilesi de Abdullah İbni Caş olacak. O sefer sırasında da o günden sonra da Abdullah İbni Caş'ın dualarının başına koyduğu şey şehadettir. Hiçbir zaman şehadeti dualarından geri bırakmıyor. Hicretin ikinci yılı Aylardan Ramazandır Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz 313 adamıyla beraber O adamların hepsine kurban olalım Onlar ki Bedir ashabındandır Bedir'e doğru yürürlerken Asım İbni Sabit ile Abdullah İbni Caş da O ordunun içerisindedir Ne konuşuyorlar Ne konuşacaklar Aynı şey Şehadet şehadet o ona diyor sen şehit olursan şöyle olur o ona diyor sen şehit olursan şöyle oluyor olur böylece Bedir'in meydanına yürüyorlar İkisi de adamlığa yiğitliğe yakışır bir kamet koyuyor o gün Bedir'in meydanında bir aralık Abdullah İbni Caş'ın elindeki kılıç kırılıyor size şimdi İbn Hacer'in el-İsahabesindeki o da o başka yerlerden alır bu rivayeti. İbn Abdilber'in el istiabında geçen bir rivayet aktaracağım. Efendimizin yanında kılıçla düşmanla savaşırken elindeki kılıç kırılıyor. Aleyhissalatu vesselam efendimiz bir hurma dalını veriyor Abdullah İbni Caşa. O hurma dalıyla başlıyor savaşmaya. Allah elindeki o dalı bir kılıca çeviriyor. Onlarca sahabi buna şehadet etmiştir. Ve o kılıç sahabenin içerisinde çok meşhur olur. Yıllar sonra Abbasiler dönemine kadar da o kılıç bilinir. Sonra bizim topraklarımızdan bir tanesi yine İbni Hacer'in verdiği bilgidir bu. Buğra'yı Türki isimli bir zat... 200 dinar karşılığında o kılıcı satın alır. Allah o gün Abdullah İbni Caş'a Bedir'in meydanında böyle bir ödül de verecektir. Bedir bitiyor. Bedir'in meydanında 14 tane şehit var. Ama ne Asım İbni Sabit ne Abdullah İbni Caş o gün özledikleri şahadete kavuşamayacaklardır. Onun için üzülecekler. Üzgün bir biçimde yürürlerken yine dualarının başında şehadet vardır. ve vesselam Efendimiz Bedir'in arkasından Bedir esirlerinin ne olacağına dair sahabeyle ile istişare ediyor. Kimlere görüşünü sorduğuna dair elimizde bir rivayet var. Dört isme sormuştur. Hazreti Ebubeki're Bekir'e sormuştur. Ya Ebubekir, ne yapalım bu 70 tane esiri? Biliyorsunuz Bedir'de 70 tane esir elde edildi. Hazreti Ebubekir demiştir ki: "Ya Resulallah, onlar bizim akrabalarımız. Evet bize çok zulümler ettiler ama şimdi Allah bizi aziz, onları zelil kıldı. Salı verelim gitsin onları. Ya fidye karşılığında ya da bila bedel." Hazreti Ömer'e sormuş. Ey Ömer ne yapalım bu esirleri? Hazreti Ömer Ömerce bir edayla. Ya Resulallah ben Hazreti Ebubekir gibi düşünmüyorum. Niye salı verecekmişiz onları? Onlar bizi yurtlarımızdan çıkardılar. 13 yıl Mekke'de bize yapmadıklarını bırakmadılar. Şimdi Allah bizi aziz, onları zelil kıldı. Eğer beni dinlersen ya Resulallah esirler içerisinde Kimin akrabası varsa onu akrabasının eline ver Mesela benim elime dayılarım olan beni mahzumdan olan esirleri ver Ebu Bekir'in eline oğlu Abdurrahman'ı ver Ali'nin eline kardeşi Akil'i ver Hamza'nın eline abisi Abbas'ı ver Her birimiz kendi yakınımızın başını uçursun Böyle yapmakla da asabiyete dair yüreğimizde hiçbir iz taşımadığımızı Rabbimize ispat edelim Ömer bu Ömer'in fetvası Ömer'in adımı Ömer'ce olacak Efendimiz bir şey demiyor Abdullah İbni Revaha'ya soruyor o da başka bir şey söylüyor Abdullah İbni Caş'a soruyor o Hazreti Ebubekir'e yakın bir şey söylüyor. Görüş de Hazreti Ebubekir'in görüşü oluyor. Ve Efendimiz Ali Aleyhissalatu Vesselam o gün orada fidye bedeli verecek olanlardan fidye alıyor. Bedel veremeyip de okuma yazma bilenlerden Medine'deki 10 çocuğa okuma yazma öğretmesi karşısında salı verileceğini söylüyor. Parası olmayanları da salı veriyor gidiyor. O gün orada 313 isim var dikkat edin 14'ü şehit olmuş 299'u orada onların içerisinden özellikle Efendimizin Hazreti Ebubekirle Bekir'le Hazreti Ömer'le istişaresini anlarız onlar zaten istişare heyetinde ama özellikle Ensar'dan Abdullah İbni Revaha'yla istişare etmesi mühimdir. Yine muhacirlerden Abdullah İbni Caş ile istişare etmesi mühimdir. Döner gelirler Bedir'e, Bedir'den Suffa mektebinde Asım İbni Sabitle Abdullah İbni Caş'ın birbirleriyle konuşmaları şu. Yine olmadı. Yine şahadete yürüyemedik. Ve o günden sonra Hicret'in 3. yılı biliyorsunuz Bedirle Uhut arasında bir yıl var. Bir yıl boyunca Abdullah İbni Caş'ın dualarının başında hep şehadet var hep şehadet var. Bu nasıl bir aşktır anlayabileceksek eğer anlayabilirim. Bir yıl sonra Uhud'a yürüyecek yiğitler. Aleyhissellat ve efendimiz O gün evinden bin kişi çıkmış. Yolun bir yerinde İbni Selül 300 adamını alıp geri dönmüş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ordusunun üçte biri geri dönüp gelmesine rağmen risaletin davasında arkaya bakmak yok. Biz kaç kişiyiz sorusunu sormak yok. Bunlar olmadığı için gidenler gitsin ben Allah deyip yürüyorum deyip Uhud'un meydanına yürümüş. Uhud'u biliyorsunuz anlatmaya gerek yok Uhud'un öncesi Abdullah İbni Caş Sad bin Ebi Vakkas'ı arıyor Niye Sad bin Ebi Vakkas? Akrabadırlar Sad aleyhissalatü vesselam efendimizin Anne tarafından akrabasıdır Onun için aleyhissalatü vesselam efendimiz Ne zaman Sad'ı görse Mekke'de Medine'de dayımdır Hatta şöyle bir söz söyler efendimiz. Kimin böyle bir dayısı var göstersindir. Sad bin Ebi Vakkas'ın üzerinden tabir caizse eğer hava atar. Niçin Abdullah İbni Caş savaşın meydanında biraz sonra savaş başlayacak Sad bin Ebi Vakkas arıyor. Bir sebebi var onun. Sad bin Ebi Vakkas bir müddet önce aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelmiş. Abdullah İbni Caş da o olayın şahididir. Demiş ki Efendimiz'e saat. Ya Resulallah. Benim için bir dua et de. Allah benim dualarımı da müstecap kılsın. Benim dualarıma da icabet etsin. Dikkat edin. Hepimize örnek olabilecek. Ve önemli bir mesaj olabilecek bir şey söylüyor Efendimiz. Hepimizin. Dua konusunda sıkıntıları var Dualarımızın tesirsiz olduğu da hepimizin malumudur Eğer dualarımızın tesiri olsaydı Bugün bir buçuk milyarlık İslam ailesinin hali böyle olmazdı Niçin dualarımız Allah katında karşılık bulmuyor Efendimiz bunun için önemli bir mesaj verecek Sad diyor Ben senin için dua edeceğim ama sen de yediklerine dikkat et. Allah haram lokmayla yapılmış bir duaya icabet etmez. Sadbin'e bir vakadan bahsediyoruz. Haşa, haram var mı onun hayatında? Yok. Ama Sad'ın üzerinden bir mesaj verilecek. Helal lokma ve dualara icabet. İlk bakışta alakasız gibi gözükür. Ama Allah kanına haram karışmış birinin kaldırdığı ellere tenezzül etmiyor. Bu aslında Efendimizin bize verdiği bir sözdür. Niçin dualarımız kabul olmuyor? Niye bugün dua duaya karıyoruz icabet gelmiyor? Niye rahmet daha eller inmeden sahabenin avuçları, avuçlarına konurken... Bizim ellerimize konumuyor. Alın siz buradan cevabını. Ve bunu dedikten sonra Efendimiz. Allah'ım. Sad sana dua ettiği zaman. Sen Saadın duasını kabul et diye dua edecek. Peygamberden dua almış. Duası kabul olsun diye. Abdullah İbni Caş da bunu biliyor. Bildiği için istiyor ki orada, o meydanda Sad'a bir dua ettirsin. Dua etsin, Sad amin desin de Allah duasını kabul etsin. Araya araya Sad bir Ebi Vakkas'ı buluyor. Çekiyor elinden Uhud'un eteklerinde bir kayanın arkasına getiriyor. Sad diyor. Gel. Biraz sonra savaş başlayacak. Gel sen bir dua et. Ben amin diyeyim ben bir dua edeyim, sen amin Tamam diyor. Açıyor sad ellerini. Allah'ım diyor. Biraz sonra savaş başlayacak. Benim karşıma güçlü bir asker çıkar. O benimle savaşsın, ben de onunla savaşayım. Ama işin sonunda ben onu öldüreyim. Sonra üzerinde ne varsa ganimet olarak hepsini alayım getireyim peygamberinin dizlerinin önüne koyayım ya Resulullah diyeyim bunlar Allah ve senin için seni memnun etmek için bu ganimetleri getirdim diyeyim Resulullah da baksın onlara benim yaptığım o işten memnun olsun Abdullah İbni Caş bu duaya amin diyor. Sıra Abdullah İbni Caş'ta. O dua edecek. Sad da duasına amin diyecek Allah'ım diyor Ben de sad gibi senden güçlü bir düşman askeri istiyorum O benimle savaşsın Ben de onunla savaşayım Ama işin sonrasında o beni öldürsün Sonra benim bütün azalarımı kessin Kulaklarımı, burnumu, dudaklarımı ben bütün azalarımı kaybetmiş bir halde, bütün azalarımı kaybetmiş bir halde senin huzuruna geleyim. Sen bana sor, de ki, Abdullah ne yaptın o azaları? Ben de diyeyim ki, ya Rabbi senin için ve senin peygamberin için feda ettim. Feda ederek geldim. Sen de benden kabul buyur. Bir başka rivayet nasıldır biliyor musunuz duanın bu son cümlesi? Allah bana desin ne yaptın Abdullah o uzuvlarını? Ben de diyeyim ki Allah'ım kirlettim onları günahlarla. Günahlarla kirlenmiş o uzuvları sana getirmemek için onları senin yolunda feda ettim. Sen de benden kabul et. Sad bin Ebi Vakkas diyor ki duası bitti ben amin diyemedim. Şöyle eliyle bana vurdu. Hani amin diyecektin dedi, ben amin dedim. Vallahi diyor Uhud'un sonrasında o istediğine ulaştı. Ben istediğime kavuştum. Uhud'un arkasında geziyorum diyor şehitlerin arasında. Abdullah'ı gördüm aynen duasında istediği gibiydi. Eğildim, alnına bir öpücük kondurdum. Allah duanı kabul etti Seni cennetine ve katına aldı Yolun açık olsun kardeşim dedim Ve ona orada dua ettim Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Onun o duasını ve o halini duyunca O da ona dua edecektir Şehadet Bir aşk bir sevda işidir Öyle sadece dille söylenecek bir şey değil Allah'tan yürekle, yüreğin ta derinliklerinden isteyene Allah işte böyle nasip edecektir. Uhud bitmiş. Müslümanlar 70 tane şehit vermişler. Uhud'un o güzel manzarası zihninizde canlansın en azından gidenler için. Allah gitmeyenlere de en yakın zamanda nasip eylesin. Aynen tepesi, bizim okcular tepesi dediğimiz o tepe karşısında şehitlik. Uhudun yetmiş şehidinden kaç tanesinin o şehitlikte yattığını bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, şehitlerinizi Uhu'da bırakın sözünü duymadan önce bazı sahabiler, yakınlarından bazı şehitleri Baki kabristanlığına götürmüşlerdi. O 70 şehitten bazıları yaralıydılar. Yaralı olarak Medine'ye taşındılar. Yaralı olarak taşındıkları için Medine'de şehit oldukları için onlar da Baki kabristanlığına defnedildi. Uhud'un üzerinden 46 yıl geçtikten sonra bir sel oldu. O sel Uhud şehitlerini yerlerinden etti. Kabirler açıldı ve Kabirler açıldığı zaman da bir miktar sahabi şehit olduğu Baki kabristanlığına kimler gitti, kimler kaldı onu da bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var. Bugün biz Uhud şehitliğine gittiğimiz zaman üç isme selam veririz. Hamza'ya, Mus'ab'a ve Abdullah İbni Caş'a. Başka isimler de vardır. Ama bu üçünün orada olduğu kesindir. Hamza bir dağdı. Aleyhissalatü vesselamın amcası, Abdullah İbni caş'ın da öz dayısıydı. Dayıya benzerdi değil mi yiyen? Vallahi tam da dayısı gibiydi. Dayısı gibiydi, onun tam da bir kopyası gibiydi. Öyle olduğu için Uhud'un meydanında ikisi de o gün bir dağ gibi düşeceklerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikisini koyun koyuna defnedecekti Uhud'un meydanına. O gün elli tane kabir kazıldığı söylenir bazı kaynaklarımızda. Buradan da anlayabiliyoruz ne kadarlık kısmının Uhud'a ilk kez defnedildiğini. Bazı kabirlere 2 iki, iki cesetleri Efendimiz bıraktı Hazreti Hamza'yı koydu Abdullah İbni Caşi Hemen onun yanına koydu Mus'ab'ı koydu Bir rivayette Şemmas İbni Osman'ı da Onun yanına koydu Başka rivayette farklıdır Hazreti Hamza'nın Abdullah İbni Caş ile Aynı mezarı paylaşması sadece dayı yiyen olmalarından kaynaklanmıyordu. Bu bir vesileydi. Sadece birbirlerini çok fazla sevmelerinden de kaynaklanmıyordu. İkisinin bir mezarı paylaşmalarının şöyle bir sebebi de vardı. İkisi de bütün azalarını şehit olarak bu dünyada bırakmışlardı. Abdullah İbni Caş da öyleydi. Hazreti Hamza da öyleydi. Hatta Hazreti Hamza bir daha ileriye ciğerini de dünyada bırakmıştı. Onların o hali gereği aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynı mezara dayı yeni gömecek. Aynı mezarda onları ebedi aleme uğurlayacaktı. Allah ona da Hazreti Hamza'ya da musabada kıyamete kadar gelecek olan risalet davasının tüm şehitlerine de rahmet eylesin. Bizleri de o şehitlerin şefaatinden mahrum etmesin. Şefaatinden istifade etmek şehitlerin bıraktığı o davanın sancağını boynu bükük bırakmamaktır. Onların bıraktıkları ve bu topraklara ektikleri tohumları zayi etmemektir. Ve onların kulluk adına ortaya koyduğu ilkeleri, kulluk adına ortaya koyduğu mesajları hayatlarda diriltmektir. Çok şey söyledim, çok şey de söyleyemedim. Madem biz Abdullah İbni Cahş'tan Abdullah olmaya ait ilkeleri öğrendik. Abdullah olmak nedir? Ona ait size 10 tane madde söyleyeceğim. 10 tane maddeyi emanet olarak bırakacağım ve huzurlarınızdan ayrılacağım. İster bu maddeleri alır, siz hayatlarınıza taşır, yeniden kulluğunuzu bu maddeler üzerinden ki bunlar Abdullah İbni Caş'ın ve adı Abdullah olmasa bile... Allah'a kul olmayı en büyük vazife bilen bütün kulların, bütün Allah'a kulluk adına gayret gösterenlerin ilkeleridir. İnşallah iltenlerden oluruz. İnşallah anlayıp hayatlarımıza taşıma noktasında gayret içerisinde olanlardan oluruz. Bir, Abdullah olmak, Allah'tan başkasını ilah ve Rabb'dir. İslam'dan başkasını din ve yol olarak edinmemektir. Hem Abdullah olacaksın hem de başka şeylere hayatında yer vereceksin. Bu olmaz. Abdullah olmak budur işte. Allah'tan başkasını ilah ve rab, İslam'dan başkasını da din ve yol olarak edinmezsen eğer sen Abdullah'sın inşallah. İki Abdullah olmak Rabbini kendisine şah damarından daha yakın olarak görmek, bilmek başkasından bir şeyler isterken Allah'tan ister gibi istememek duayı sadece ve sadece ona has kılmaktır. Duanın bir tek yeri vardır o da Rabbul Alemin olan Allah'tır. Eğer bu Menzili şaşırırsak Allah korusun. Abdullah oluşumuzu, Allah'a kul oluşumuzu zedeleriz. Allah'tan ister gibi başkasından istersek, Allah'tan bekler gibi başkasından beklersek, Allah'tan ümit eder gibi başkasından ümit edersek, tevhid anlayışımızı zedeleriz. Abdullah oluşumuza, Allah korusun leke süreriz. 3 Abdullah olmak dinin direği, müminin miracı, cennetin anahtarı ve gözlerin nuru olan namazı hakkı ile ikame etmek ve onu hayatın esası kılmaktır. Abdullah olmanın en önemli vasfı namaz İmandan sonra en büyük hakikatti değil mi? İmandan sonra en büyük hakikatse, biri ben Abdullah'ım diyorsa, hayatında imandan sonra olması gereken en önemli şey namazdır. Namazın kılınması da değildir sadece. Namazın ikamesidir. İkame etmek başka bir şey, namazı kılmak başka bir şey. Bizden istenen ikame etmektir. Dört, Abdullah olmak, Allah'ın kendisine bahşettiği tüm nimetlerden gizli açık onun yolunda infak etmektir. Gizli açık onun yolunda infak etmektir. 5- Abdullah olmak, şeytan ve yandaşlarının hiçbir şekilde etkisine girmemek, ve onların telkinlerine kulak asmamaktır. Biz Allah'ın kullarıysak eğer Allah'ın bize söyledikleriyle yürürüz. Ne şeytana, ne şeytanlaşmış insanlara, ne şeytanın hizmetine giren güçlere hayatımızda yer vermeyiz. Onların telkinlerine de kulaklarımızı da yüreklerimizi de zihinlerimizi de kapatırız inşallah. 6. Abdullah olmak, Allah'ın gafur, çok bağışlayan ve rahim, çok merhamet eden bir Rab olduğunu hiç unutmadan yaşamaktır. Hulus hatalarımız olabilir. Kirlenmek bizim yazgımız. Rabbimiz bizi öyle yarattı. Tertemiz, bembeyaz bir sayfayla gitmek çok da öyle her insana nasip olacak bir şey değil. Kirleteceğiz, kirleneceğiz. Ama gafur olduğunu, rahim olduğunu, tevvap olduğunu, setlar olduğunu, afuv olduğunu unutmayacağız. O kapıdan af dileneceğiz, istihbar edeceğiz. İnşallah kirle gitmeyeceğiz. Belki kirlerin istihbar ile Temizlenmiş haliyle onun huzuruna varacağız. 7. Abdullah olmak, ihlası, kulluğun esası, özü ve temeli kılarak ihsan şuuru ile muhlislerden olmaktır. Allah hepimizi muhlislerden saysın. 8. Abdullah olmak, fısktan ve fasıktan. Nifaktan ve münafıktan, küfürden ve kafirden yüz çevirip asla onlarla dost olmamaktır. Bir daha okumama müsaade eder misiniz bu maddeyi? Abdullah olmak fısktan ve fasıktan, nifaktan ve münafıktan, küfürden ve kafirden yüz çevirip asla onlarla dost olmamaktır bu maddelerin her biri Kur'an'dan bir ayete dayanıyor aslında bu söylediğim son madde kef Suresinin 102. ayetidir İlgililer bakabilir 9 Abdullah olmak yolunun rehberleri olan büyüklerin yolumuzun rehberleri kim Rabbimiz söylüyor bize Nisa Suresinin 69. ayetinde Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Salihler, bizim büyüklerimiz bunlar. Başka büyüğümüz yok bizim. Dört sınıf bizim büyüğümüz, dört sınıf bizim rehberimiz. Ve biz büyük dediğimiz zaman bunları demiş oluruz. Nebilerin, Resullerin, Sıddıkların, Şehitlerin, Salihlerin ayak izlerini takip ederek onların iman adına söyledikleri her şeyi kayıtsız ve şartsız kabul edip teslim olmaktır Onuncusu ve sonuncusu Abdullah olmak Abdullah İbni Caş gibi şehadetin sevdalısı ve aşığı olarak bir ömür duaların başına onu koymak ölümlerin en güzeli olan şahadete kavuşmak için Hayatını imanına şahit kılmaktır. Allah'ım bizlerin de hayatlarını imanlarına şahit kıl. İmanlarımızı hayatlarımıza şahit kıl. Gönülden şehadeti isteyenlere şehadeti nasip eyle. Gönülden istemeyi bizlere nasip eyle. Şehadet ki ölümlerin en güzelidir. Ölümlerin en güzeli varlığın en güzeli olan el cemil olan Allah'a verilir en güzelini en güzele feda etmeyi bizim güzel insanlarımıza ve bizlere nasip eyle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Abdullah İbni Caş'ı unutmamak ve yolundan yürümek için de istihram istirhamımı dualarımı sizlere gönderiyor Sizlerden de dua bekliyorum. Esselamu aleyküm ve ve berekat.